Bunlar anlaşılabilir tepkiler. Çünkü aslında insanların hayvanları yemesi en az Michael Wick'in köpek dövüştürmesi kadar bariz bir sorun olarak görülebiliyor olmalıydı ama durum öyle değil. Hayvansal ürün tüketmek kültüre nüfuz etmiş durumda. Çoğu insan bunu yapıyor. Çoğu insan bunun tırnak içinde normal olduğunu düşünüyor ve... Eğer normalliğin ölçütü çoğu insanın en azından zengin batı toplumlarının yapıp ettikleri ise bu zaten normal. Yaptığınız açıklama ahlak dışı olduğunu düşündüğünüz için kırmızı elma yememekle eş değer görülen nevi şahsına münhasır bir görüş gibi algılanıyor ve daha da kötüsü kırmızı elma yiyen insanların ahlaksız olduğunu düşündüğünüz zannediliyor. Yani Brüksel lahanası patates ve salatadan başka bir şey yemediğinizde yalnızca büyük anneniz bayram yemeği yememiş olmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük annenize kötü bir insan olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Gereksiz yere acıya sebep oluşundan ötürü hayvanları yiyecek olarak kullanmanın ahlak dışılığını artık apaçık bir şekilde görüyor olsanız bile henüz, böylesi bir ahlaki algıya sahip olmayan insanların konuya böyle bakmadığını anlamak meselenin pratik yönüyle alakalı bu iki sebepten ötürü çok önemli. Onlarla ilişkilerinizde bu gerçeği daima aklınızın bir köşesinde tutarak hayvansal ürün tüketmeyi bırakmanıza sebep olan gerekçeleri tane tane açıklamalı ve bütün bu gerekçelerin Sizi bu karara götüren temel ve ortak ahlaki ilkelerle uyumlu olduğunu vurgulayarak onların bu ahlaki algıyı geliştirmelerine yardımcı olmalısınız. Başka bir deyişle Michael Vickle başlayın. Mesele insanlarla ilgili yargıda bulunmak değil. Mesele insanları halihazırda inandıkları şeyin Onları ister istemez sizin yolunuza sevk ettiği ve sorunun sizin tutumunuz değil onların tutarsızlığı olduğu konusunda eğitmek. Fakat tekrarlamak gerekirse buradaki esas mesele bir kişinin ahlaki kusurları değil, yanlış olduğunu çoğumuzun bildiği bir şeyi neden yapmaya devam ettiğimiz ve bu bağlamda sergilediğimiz tutum. Başka bir deyişle büyükannenize sen kötü bir insansın demeye kalkmayın. Hayvan yememe nedeninizin onun köpek dövüşünü yanlış bulma nedeniyle aynı olduğunu ona açıklayın. Sizinle en azından ilk başta hem fikir olmayabilir ve Brüksel lahanası, patates ve salatadan oluşan bir bayram yemeğini kabul etmeyebilir. Ancak bunu neden yaptığınızı ve onu tersleyip yargılamadığınızı anlayacaktır. Tek yaptığınız, büyükanneniz de dahil olmak üzere, herkesin inandığını söylediği şeye uygun davranmak, gereksiz yere acı çektirmek, ahlaki olarak yanlıştır. İnsanları eğitirken nazik, fakat ikna edici bir yaklaşım izlerseniz, sadece olumsuz tepkilerle değil, düşmanca tepkilerle dahi, başa çıkabilirsiniz. Fakat neticede kendinize sormanız gereken iki basit soru var. Bir, ahlaka önem veriyor muyum? İki, önem verdiğimi söylediğim şeye uygun davranmak istiyor muyum? Başkalarını önemsemek demek, neden böyle düşündüğünüzü Ve tutumunuzun temel ve ortak ahlaki ilkelerle neden uyumlu olduğunu açıklamak için onlara zaman ayırmaktır. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şeyi sırf başkaları istiyor diye yaptığınızdaysa onları önemsemiş olmazsınız. Bu yüzden siz eğitin ve siz açıklayın. Eğer biri düşmanca bir tavırla kendi mutluluğunun sizin ahlaki inançlarınızı ihlal eden bir şeye bağlı olduğunu söylerse de artık buna üzülmenin dışında elinizden bir şey gelmeyeceğini kabullenmeniz gerekir.